Muhterem Hocam, tesettürsüz gezen birisine cehenneme girecek dersek acaba günaha girmiş olur muyuz demişler? Evet, tesettür Rabbimizin bir emridir, İslam'ın bir emridir. Bunda şek şüphe yok. Ee, ancak bu bir günahtır. Bir insan, bir hanımefendi tesettürün Yüce Allah'ın emri olduğuna inanıyor. Ancak çeşitli sebeplerle kendisine göre bir takım geçerli veya geçersiz mazeretlerle, hı hı tesettürsüz geziyorsa, başını örtmüyorsa bu bir günahtır. Bu günah insanı İslam'dan çıkartmaz. Hiç kimsenin bir insana, bir Müslüman kendisini sayan bir insana sen ebedi cehenneme gireceksin veya cehenneme gireceksin demeye hakkı yoktur. Böyle bir yetkisi yoktur. i̇mam Müslim'in sahihinde geçen bir hadisi şerif vardır. Hadisi kutsu olarak Hazreti Peygamber hı hı. Yüce Allah'tan nakleder. Der ki Rabbimiz, kim benim adıma filanın affedilmeyeceğine dair yemin eder ve böyle bir iddiada bulunur. Böyle bir iddiada bulunan şunu bilsin ki ben o kimseyi affettim, böyle bir iddiayı yapanı cehenneme koydum. Dolayısıyla bir insan herhangi bir günah, bu tesettürsüzlük olabilir, içki içmek olabilir, kumar oynamak olabilir. Bunların hepsi günahtır. Ancak günah insanı inandığı sürece onu Helal saymadığı sürece cehenneme veya kafir saymaz, İslam dışına çıkartmaz böyle bir şey demeye hak yok. Hazreti Peygamber döneminde devamlı içki içen bir zat vardı. Nefsine yeniliyordu ve Efendimiz de içki içtiği sabit olunca ona ceza da veriyordu. Bir gün ceza verdikten sonra sahabe-i kiramdan bir tanesi dedi ki ona Allah seni perişan eylesin, rezil rüsfay eylesin dedi. Bu şekilde bir ifade kullandı. Hazreti Peygamber hemen yasakladı dedi ki ben inanıyorum ki o Allah ve Resulullah'ı seviyor. Yani günah işliyor ama Allah'a karşı bir muhabbeti var. Hazreti Peygamber'e karşı bir muhabbeti olar var. İnsanın kalbini kim ne bilecek? Dolayısıyla hangi hakla biz başına açan bir hanımefendiye sen cehenneme gideceksin diyeceğiz? Belki o tövbe eder. Allah muhafaza eylesin kendisini ayağa kayar, kendisi cehenneme gider. Şiddetle uzak durmak lazım bu tür ifadelerden. Evet. İnşallah. Teşekkür ederiz değerli hocam.